Kendi derinlikleriyle insan. Muhakkâr bir varlığım diyorsun ey insan. Eğer bilsen. Mehmet Akif. İnsanın en önemli yanlarından biri, onun kendi kendinin şuurunda olması ve kendi kendini kontrol edebilmesi olsa gerek. Ne gariptir ki, çoğumuz itibarıyla en fazla ihmal ettiğimiz husus da budur. Evet.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 Dünya kadar hikmete açık ilim yuvalarında bir bayrak gibi tüllendikten sonra seyrini bizim tas mekteplerimizde sürdüren, sürdürürken de lahut buğutlu az bir değişiklikle kendi benliğinin sırlarını kavrayan Rabbini de bilmiştir şeklini alan bu ulu söz, bilmem kaç şinas yorumcu ve kaç seviyeli temsilciye rastlamıştır. Ben sayılarının çok fazla olacağına ihtimal veremiyorum. Kendinden habersiz, kendine yetmezlerin ve kendini keşfedememiş dar ufukların, başkalarını ve başka şeyleri bilmeleri imkansız, onlar hakkındaki hükümleri de sathi ve tutarsızdır. Bir baştan bir başa küreyi arzın temaşası, dağların mehip ve vakur konumları, nehirlerin ebediyet duygusuyla inleyen çağaltıları, semanın her gün ayrı bir donanma gecesi gibi insanın dikkatine dokunan, onu büyüleyen en sehhar, en baş döndürücü armonilerden daha sihirli ışık ve derinlikleri, sonra bütün bu tenteneli perdeler arkasında sürekli bize ışıyıp duran ve vicdanlarımıza gamze çakan sonsuzluk televbünleri, gerçek mana ve değerlerini ancak insanın derunundaki marifet prizmasından geçirilmek suretiyle elde edebilirler. Yoksa, levh-i mahfuz dokunmuş, şu her biri birer mücessem lafız ve manidar kelimeler mecmuası olan topyekün varlığın bir mana ifade etmesi şöyle dursun, onun kaostan farkı kalmaz. İnsan, dikkatleri üzerine çektiği günden bu yana, sathi ve derinden, kabaca ve hassasiyetle, kuş bakışı ve etraflıca pek çok defa ele alınmış, üzerinde durulmuş, fiziki ve ruhi, cismani ve kalbi, hissi ve akli yanlarıyla tekrar tekrar değerlendirilmiş, önemli rüstü öneme haiz bir varlıktır. Ancak o, bazen bal kaymak gibi şirin, bazen öğürtü hasıl edecek kadar çıvık ve müteaffin. Bazen sonsuza açık ve adeta namütenahi, bazen aptallığıyla sınırlı ve daptar açık. Bazen tevazu ve mahfiyetiyle sımsıcak, bazen kibir ve gururuyla takır takır ve yapayalnız. Bazen olabildiğine sinsi ve hain, bazen alabildiğine açık, şeffaf ve emniyet buğulu. Bazen bencil ve ego yörüngeli, bazen diğergam, fedakar ve engin himmetli. Bazen mahşi, mütecaviz ve gaddar, bazen muniz, Hakperest ve merhametli. Bazen sahte, mürahi ve mütebasbıs. Bazen yürekten, muhlis ve dobrop. Bazen basiretli, müdrik ve bakış zabiyesi sapasağlam. Bazen de miyop, aptal ve şaklaban gibi birbirinden çok farklı ve birbirine zıt sıfatlarla karşımıza çıkar. Bütün bunlara rağmen o yine insandır. Ve bu farklılıkların, bu zıtlıkların temelde onun özüyle alakası da yoktur. Temelde onun özüyle alakası olmadığı gibi, bazılarının zannettiği şekilde onun içgüdüleriyle, korunma insiyakıyla ve üreme sevki tabiisiyle de hiç mi hiç alakası yoktur ve aynı zamanda bunları insanın kendi kendini ne yapmak istiyorsa o olduğu düşüncesiyle irtibatlandırmak da katiyen doğru değildir. Ondaki bu televvün, daha yaratılırken her şey olmaya müsait ve alahe illiyyinden esfeli safiliyine kadar hem nahütenahi yükselmelere hem de korkunç alçalmalara açık hususi fıtratında ve mahiyetine hem ruhaniilik hem de nefsanilik nüvelerinin yerleştirilmesinde dolayısıyla da insan tabiatının ezeliyet hedefli ve peygamber görüngeli bir gayeye yönlendirilebilmesinde veya yönlendirilemeyişinde, ruhundaki insani cevherlerin idrak edilişinde veya edilemeyişinde, özündeki potansiyel gücün sezilip değerlendirilmesinde veya değerlendirilemeyişinde, ledünni derinlikleri araştırılırken kalbin katmanlarına inilişinde veya inilemeyişinde, iradenin hakkının verilişinde veya verilemeyişinde, şuurun perde arkası sırlarının sezilişinde veya sezilemeyişinde, hissin maverayiliğe yönlendirilişinde veya yönlendirilemeyişinde, vicdan mekanizmasının işleyiş keyfiyetinin bilinişinde veya bilinemeyişinde aranmalıdır. Hayatlarını ruhun enginliklerinde, kalbin derinliklerinde ve her zaman vicdan eksenli sürdürebilenler, yer yer tabiatlarının bir yanındaki tütlere, fıtratlarının çevresindeki dikenlere takılsalarda hep alay ile doğru yürürler. Bütün ömürlerini beden ve cismaniyetin mahbesinde geçirenlerse bir girdabın etrafında dönüyor gibi her an biraz daha gayyaalara gömülür ve hep esveli safiliğine doğru sürüklenirler. İnsanı sadece aklıyla, şuuruyla, altıyla, hayvani isaslarıyla veya ictimai temayülleriyle ele alanlar onun özüyle alakalı hiçbir şey söyleyememiş, ciddi hiçbir şey ortaya koyamamışlardır. Bir şey söyleyip, bir şey ortaya koymak şöyle dursun, onu iyice müpemleştirmiş, muğlaklaştırmış ve adeta bir ucube haline getirmişlerdir. Bu akla evvellerin kimine göre, o düşünen hayvan, kimine göre hatı, sindirim, dolaşım, hata göre programlanmış bir hayatse de, kimine göre de her şeyiyle cismani hazlara göre planlanmış, şuuru da, şuur altı da, libido mezbeleliği ve insanda örtü hissi uyaran cıvık bir varlık. Oysa ki mahiyetinde, aklında, şuurunda, şuur altında, içtimai temayüllerinde önemli birer yeri bulunan insan, bütün bunların verasında o ister, kader de yoluna su serperse, Dünyada her şey aşılabilecek mahiyettedir ve zaman zaman aşmıştır da. Evet o, hem kendini hem de bütün cihanları aşabilecek bir iç dinamizme sahiptir. O, eğer cevherinde bulunan o sırlı, sihirli güç ve imkanları, bütün o güçlerin, o kuvvetlerin, o imkanların gerçek kaynağına yönlendirebilse, kendini de aşar, faniliği de aşar, ve varlığın kokan, çürüyen, dağılan bütün değersiz parçalarına değerlerüstü mana ve mahiyet kazarak onları ebediyete namzet hale getirebilir. Bugün göklerdeki yıldırımları avuçlayıp insanlığın istifadesine sunan, atomun o küçüklerden küçük dünyasına girip partiküller alemine seyahat düzenleyen, milyonlarca sene ötelerdeki alemlerle diyaloğa geçip, bu uzak mesafelerdeki varlıkları gören, işiten, hatta getirip gözler önüne seren, duygularıyla, düşünceleriyle, tasavvurlarıyla, keşif ve icatlarıyla mesafeler üstü mesafeleri aşan insan, kendini hayvani meralarda aramanın ve özündeki mana ve muhtevayı anlayamamanın cezasını çekiyor. Onun bütün vahşeti, bencilliği, hak hukuk ihtirasları, Neme lazımcılığı, rahata düşkünlüğü, rehavet zaafı bu inhirafında aranmalıdır. Evet o, dünyaları aşan dehasına rağmen, kendini yanlış manalandırmanın, yanlış yorumlamanın kahrına uğramıştır.